Her işte melek ve şeytanın insan üzerinde tesiri vardır. Hadis-i şerifte: "İza dakhala'r raculu beytehu av awa ila firashihi ibtada'ruhu malakun ve şeytanun. Yequlu'l meleku iftah bi hayrin ve yequlu şeytanu iftah bi şerrin. Fe in zekera Allah taala torada'l meleku şeytana min قال ذلك فإن هو قال الحمد لله الذي رد نفسه إلي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه فإن خر من فراشه فمات كان شهدا وإن قام وصلى صلى في فضائله برأدم أبنى يهد يتونى gelmek istediği zaman bir melek, bir şeytan süratle ona koşarlar. Melek, kapıyı hayırla aç. Şeytan, kapıyı şerle aç. Yahut yatağına gir, derler. Eğer kapıyı açarken Allah'ı zikrederse, melek şeytanı kovar ve onu muhafaza etmeye başlar. O uykusundan uyanınca yine ikisi öyle derler. O da nefsimi uykusunda öldürmeyip de yarım ölüm, yani uykudan sonra bedenine iade eden Allah'a hamdolsun, semayı izni olmadıkça yerin üzerine düşmekten tutan Allah'a hamdolsun derse, yatağında yahut evinde ölürse şehit olur ve eğer kalkıp namaz kılarsa faziletlere kavuşur buyurulmuştur. Hadis-i şerif her insanın başında onu takip edecek şeytan ve meleğin bulunduğunu ifade etmiştir. Demek şeytan müminlere zarar verdiği gibi melek de faide verir. Kulun burada vazifesi tam manasıyla hakka teslim olmasıdır. Bunun için her salih amelin başında Bismillah ve sonunda Elhamdülillah denilmesi meşru olmuştur. Ayeti i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. فَاِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَ عِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Haydi Kur'an'ı okuduğun, okutturduğun zaman, o kovulmuş şeytanın vesvesesinden Rabbine sığın ve iltica et. Ta ki Rabbin de seni onun şerrinden muhafaza etsin. E'udü besmele okumak daima insana yararlıdır. Dil ile istiaze lüzumlu olduğu gibi, fiilen de bütün azaları günahlardan sakındırmak gereklidir. Zira kalbi huzur ve fiilen sakınmakla beraber, zikir olursa tesirli olur. Mücerret dil ile eûzu besmele çekmek kifayet etmez. Bina kalp, ağza ve beden dille beraber olursa insanla şeytan arasına üç hicap girer. Bu hicap sayesinde insan o şeytanın şerrinden mahfuz kalır. Bu sırra binaendir ki eûzu billahi cümlesi halktan hâliqa Fakirlikten müstagni olan Allah Teala'ya sığınmaya düstur olmuştur. Tasavvuf diliyle buna firar-ı ilallah da denilmiştir. Yani bütün halkların zarar ve menfaatlerini, şeytanın da vesveselerini terk etmekle, onların şerrinden Allah'a sığınmak, Allah'a koşmak demektir. İltica da budur. ru il Allahi. Öyleyse Allah Teala'ya koşun sığının ve iltica edin diye ayeti kerimede ferman olunmuştur. Binaenaleyh kulun son tekamülü aciz ve fakır denilmiştir. Bunu diyenler bu ayeti kerimeden delil almışlardır. Yani düşmanı düşman olarak bilip tanımak ve ondan korkmak dolayısıyla Halikin muhabbetine sığınmak, Halikin huzuruna kavuşmak demektir. Bazı ehli tasavvuf da Aşk ve muhabbetten sonra aciz ve fakr makamına kavuşulur. Diğer ehli tasavvuf ise, kimisine aşk başlangıç, fakr sonuçtur, kimisine de aciz ve fakr başlangıç, aşk ve muhabbet nihayettir demişlerdir. Bunların sözü akla daha uygundur. Demek muhabbet kavuşmaya vesiledir. Muhabbette de istiaze vesiledir. İşte firar-ı ilallah, yani günahlardan Allah'a sığınmak, iltica etmek, yalvarmak istiaze iledir. İstiaze, kalp ve bedenin kurtuluşu içinde bir vesiledir. Şeytan, irşat yolunda insana engeldir. Onun için ondan Allah'a sığınılır. Ne vakit ki kalp, şeytanın vesvesesinden, dimağı, insi şeytanların sözlerini işitmekten, beden de günahı işlemekten kurtulursa, o andan itibaren... İnsanın kalbi meleğin tasarrufatı altına girmiş olur. Amma kalbi bedeni terbiye olmaksızın mücerret dille eûzu besmele çekmek insandan şeytanı uzaklaştıramaz. Onun için evvela kalbi temizlemek, sonra bedeni azaları günahtan alıkoyu vermek, sonra bu ikisine dil ile Allah'tan yardım beklemek ve dilemekle eûzu besmeleyi çeken binlerce şeytanı yakar.